Suheil, Hazreti Peygamber'e gelip gidiyordu, müşrik olduğu halde Rasulullah ile beraber Huneyn savaşına katıldı ve sonra c Müslüman oldu, Hazreti Peygamber ona Huneyn ganimetlerinden yüz deve verdi.